Nasrettin Hoca Affetmek büyüklüktür. Yazan Ekrem Bektaş. Yöneten Mehmet Burhan Geç. Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjuman Balakoğlu. Nasrettin Hoca'nın karısı Elif Baysal. Çocuk Yaşar Özdenir. Tahir Ersin Samer. Murat Tarık Tibet. Ses kayıt Ali Fırat. ...hoca hadi uyan... Üf, ...hoca sana diyorum uyan sana... ...hoca... ...hoca... ...hadi Kendi kalk artık... Ya. ...kalk diyorum hoca kalk vakit çok geç oldu... ...olsun hanım... ...bugün işim yok gücüm yok biraz daha uyuy bari... ...ay hoca... ...sen yatmadan önce bana beni erken kaldır... ...işim var demedin mi? Onu uyuklarken söylemişimdir hatırlamıyorum halim. Hoca asıl şimdi uyuklarken söyleniyorsun. Hadi aç artık gözlerini. Gözüm açık yahu. Gözün açık değil ağzın açık hoca. Sahi mi? Sahi tabi. İnanmazsan gözünü aç da bak. Açtım ama ağzımı göremiyorum. O zaman kalk da aynaya bak. Ya öyle aynaya bakmam lazım. Hazır aynaya bakmışken yüzünü de yıka hoca Kendine gelirsin Olur hanım senin diyetin beni uyutma bak Ah hoca ah Hep böyle yaparsın Akşamdan beni kaldır dersin Sabah oldu mu bir türlü kalkmazsın Bazen ne iş için kalktığını bile hatırlamazsın Şimdi gelir bana sorar niye kalktığını ee, İşte hanım yüzümü de yıkadım Söyle bakalım beni niye kaldırdın Demedin mi bana sorar diye Huyunu bildiğim için akşamdan öğrendim nereye gideceğini Hani sen tarlaya gidip öteberi getireceğim demedin miydi Dedim mi E tabi dedin hoca Onun için ben de seni erken kaldırdım İyi etti de tarlaya yarın da gidebilirdim Canım bugünün yarından ne farkı var Yarın da aynı şeyleri söylersin. Doğru hanım söylerim. Sen benim azığımı hazırla. Ben de Bozoğlan'ı hazırlayayım yola koyulayım. Yol uzun erken gidip erken geleyim. Olur hoca. Sen eşyayı hazırla da hadi bakalım. Eee Bozoğlan. Seni de sabah erken uyandırdım ama nasıl olsa akşam erken yatmışıdır. Hadi bakalım yürü tarlaya gidiyoruz. Al bakalım hoca azığını. Oh sağ olarım. İstediğim bir şey var mı? Yok canım ne isteyeyim ki? Zaten her şeyden birer parça getirmeye gitmiyor musun? Öyle abalarım bu sular sordum işte. Eşeğe dikkat et bu arada. Geçen seferki gibi eşekle gidip eşeksiz geri gelme. Merak etmadiğim. Gerçi ben eşeksiz geldim baba, eşek de bensiz geldi. Doğru ama eşek senden önce geldi. Benden önce geldin çünkü ben şeyi aradım ama eşek beni aramadı. Ay hoca şimdi de eşekle mi yarışa girdin? Eşeğe suç yüklemek biraz ayıp olmuyor mu? Olmaz efendim olmaz. Eşeğe yük yükleyince suç yükle. Onun için daha iyi ayıp olmaz. Evet evet tamam tamam eşeğe ayıp olmaz. Eşek ayıptan ne anlar? Ben senin yaptığın ayıp olmaz mı dedim. Neyse hanım konuşarak vakit geçirmeyelim. Hadi bakalım boza gidiyoruz. Allah'a ısmarladık hanım. Güle güle hoca. Güle güle. Hadi selametle. E, Dur bakalım Bozoğlan. Biraz durup şu çeşmeden su içelim. Ben de susadım sende. Ay. Gel bakalım Bozoğlan. Şöyle suyunu iç rahat rahat. Ah oh, ben de içeyim. Oh, Allah'ıma çok şükür. Şu su ne büyük nimet yahu. Sen de içtir boz Hadi gel, seni şu çayıra bağlayayım biraz otla. Nasıl? Keyfin yerine geldi diye mi? <gülüyor> şu ağaca da bağlayayım ki bir yere gitme. Ben de biraz şu ağacın gölgesinde dinleneyim. <gülüyor> <gülüyor> İhtiyarlık mıdır, yorgunluk mudur nedir? Son günlerde bir türlü uykumu alamıyorum. Şöyle biraz yaslanayım oh. Sen de bana bakıp esneme bozuğular Otla bana bak Merak etme uyumam <gülüyor> Biraz sonra gideriz <gülüyor> Eşek götürür. Sahibi kim acaba? Bilmem ama eşeği sahibinden habersiz almak doğru olur mu? İyi ama bu yükü böyle sırtımıza daha fazla götüremeyiz. Etrafa bir bak bakalım. Eşeğin sahibi görünürler mi? Bak bak ağacın altında birisi yatıyor. Aa bu Nasrettin Hoca değil mi? Aa evet evet. Nasrettin Hoca bu. Derin bir uykuya dalmış. Bak dinle beni. Eşeği alıp yükümüzü götürdükten sonra getirip tekrar yerine bağlar dersin? Ee, peki ya o zamana kadar hoca uyanırsa? Uyanmaz uyanmaz. Baksana ne kadar derin bir uykuya dalmış. Mutlaka gece sabaha kadar uyumamıştır. Hadi gel yavaş yavaş bastığın yere dikkat et. Tamam tamam tamam. İşte oldu. Yürü bakalım bozu olan hadi acele edelim. Biraz dalmışım galiba. Ay ay ay ay ay. Oh, oh, oh, oh. Benim de çok ağrımış. Hey, boz oğlan diye uyandırmadım beni. Ay, uyumak isteseydim 40 kere anırır, uyandırırdım Hey, boz oğlan neredesin? Nereye gitti bu aşk yahu? Ama bir yere gidemez ki ben onu bağlamıştım. Boz oğlan neredesin? İpini mi koparmış ne? Hı? İp de kopmamış. Yahu bu eşek ipini nasıl çözmüş? Ama kabaat bende. Eşeğin gözü önünde ipini bağlayıp çözersem elbette sonunda eşek de öğrenir. İşte ipini çözüp gitmiş. Mutlaka eve gitmiştir. Zaten sabahleyin gelmeye pek niyeti yoktu. Ay şimdi eve kadar yaya gitmek var. Hanımdan işiteceğim lafın da bir para. Hadi bakalım hayırlısı. Benim fındık benim, aç kapıyı. Peki dede, açıyorum. Ay ay, vay, vay, vay, vay. Çok şükür ilk defa beni dışarıda bekletmeden kapıyı açtın. Sesin çok dokunçuk vardı da onun için bekletmedim dede. Neden yorgunsun? Vay, neden olacak? Senin o bozu olan yok, bu beni yolda bırakıp geri döndü. Geri mi döndü? Nasıl geri döndü dede? Biraz ortasın diye bir ağaca bağlamıştım, ipini çözüp kaçmış. Ama deli, eşit ipi nasıl çözer? Çözmüş işte. Sen çözersin de eşek çözemez mi yani? Ama dede eşek ip çözmeyi bilmez ki. Bana baka baka öğrenmiş. Ben de farkında değilim. Eşek size bakarken sakın bir iş yapmayın. Bir de kapıyı açmasını öğrendi mi yanlık da baktım. Dede, ben Orta Çağalı'nın ağzını açarken gözü olan gözlerimi çuvala dikmiş. Öylece bakıyordu. Vay kara ta eşek vay. Hemen suratına iki tokat atsaydım. Hey hoca, <gülüyor> kime tokat atıyorsun öyle? <gülüyor> Hanım sen burada mısın? Ay sorduğum soruya bak hoca elbette buradayım. Asıl benim sana sormam lazım. Niye bu kadar erken geldin bakayım? Peki hanım benim eşeklerde. <gülüyor> aa, aa, aa, benim sana soracağım soruları sen bana soruyorsun hoca. Ne biçim iş bu? Ben eşeği ahırda görmeyince seni suya götürdüğünü zannettim. Ay hoca eşeği sen tarlaya götürmedin mi? Ne çabuk unuttun? Götürdüm hanım götürdüm ama yarı yolda dönüp eve gelmiş. E peki hoca sen işin üzerinde değil miydin? Üzerindeydim ama bir ara inmiş idim. Ağacın altından biraz kestirince eşek ipini çözüp kaçmış. Ah hoca ah. Ah hoca ah. Hiç eşek ip çözer mi? Nerede görünmüş bu senin dediğin? Tabi inanmazsın hanım. Sen bizim bozoların ne kadar becerikli olduğunu bilmezsin. Tabi tabi sen bu kadar beceriksiz olursan eşek de senin yanında böyle becerikli kalır. Şimdi ne olacak hoca? Geçen defa hiç olmazsa eşek eve gelmişti. Bu defa eve de gelmedi. Dedim ya halim, aklı başına gelmiş. Eve geldi mi yapacak çok iş var. Gelir mi eve? Hadi hoca hadi bırak lafı da. Şu eşeği aramaya çık bir an önce. Gece dışarıda kalırsa kurda kuşa yem olur. Merak etme hanım. İpin düğümünü çözen bir eşek geceyi bir ağaçta geçirir. Sabah iler gelir. Aa. Kapı çalınıyor. Galiba geldi. Kapı vurmasını da öğrenmiş. Koca <gülüyor> Dede ah, kapıyı koca. ben açıyorum. Aç fındık aç. Dede eşek gelmiş. <gülüyor> ben sana demedim mi hanım? Eşek kapı vurmasını da öğrenmiş. Ay hayırdır inşallah. Dede iki adam eşeği detirmiş. İki adam mı? Oh, çok şükür. Bir an hocanın doğru söylediğini zannettim. Ooo Murat'la Tahir gelmiş. Hoş geldiniz. Eşeği siz mi getirdiniz? Ee, şey... Ney? Hocam, hocam, affedersin. Ee, sen ağacın altında uyurken... ...biz ha? senin eşeği alıp... ...yükümüzü taşıdık. Ee, maksadımız sen... ...uyanmadan eşeği yerine bırakmak. Ya olur. demek eşeği sen çözdün. Ee, evet hocam, ben çözdüm. Belki çözerken eşek sana yardım etti mi? Ee, evet hocam... Yardım ettim Aa, Ben eşek dedim eşek eşek Evet hocam ettik bir eşeklik Görmüyor musun hoca adam kendine eşek diyor ee, Hocam bizi bağışlar mısın? bak bu Elbette bağışlarım yahu <gülüyor> Sahi mi hocam Elbette sahi kendine zulbedenleri bağışlayan bir kimseyi Allah da kıyamet gününde bağışlar. Ne güzel söz söyledin hocam. Elbette güzel çünkü sözü söyleyen yüce peygamberimiz. Ben de onun sözüne uydum sizi bağışladım. Hadi bakalım uğurlar ola. Uğurlar. Sağ ol hocam. Sağ güle güle güle güle. <gülüyor>